Teardrop in my eye Country The radio reminds me of my home far away Driving down the road I get a feeling That I should have been home yesterday Yesterday 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftayı John Denver'ın klasik bir şarkısıyla açtık. Country Roads ya da Take Me Home Country Roads. Ee, bu hafta e, ilginç filmlerimiz var vizyonda. Onlardan bir tanesi de Logan Lucky. Onu konuşmaya geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi paylaşalım sizinle. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40 programımızın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Şule Arslan Anadolu ve Cüneyt Anadolu'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta çok kalabalık bir vizyon değil, birkaç haftadır çok yoğundu çünkü bütün son birkaç senenin biriken filmlerini dağıtım şirketleri sanki gösterime sokuyordu. Ee, ama az ve öz bir seçki var. Bunlardan biri de e, demin bir parçasını çaldığımız hatta filmin herhalde en önemli parçasını çaldığımız Logan Lucky, şanslı Logan. Evet, e, Steven Soderberg e, hem ana akım sinemada hem bağımsız sinemada hem, e, televizyonda. hem televizyonda birbirinden ilginç işlere imza atan bir yönetmen. Biz de pek seviyoruz kendisini. Logan Lucky de e, hevesle bekliyorduk zaten. Evet, e, Soderbergh 13 yılında son filmini yaptığını duyurmuştu. E, artık sadece televizyonda çalışacağını ve başka mecralarda çalışacağını duyurmuştu. Ama dayanamayıp yine döndü. E, Ocean's Eleven dizisi tadında yine böyle bir soygun hikayesi. Çok da iddialı bir kadroyla. Yine aynı o mizah duygusu, yine o e, müthiş ritmiyle e, bu sefer Amerika'nın güneyinde geçen bir hikayeyle karşımızda. Başrollerde Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Jack Quaid, Brian Gleeson, Katie Holmes gibi iyi bir kadro var. Bu arada ben seyrettikten sonra fark ettim. Ee, iki isim tanıdık, soyadlar tanıdık gelmiş olabilir. Jack Quaid ve Brian Gleeson. Ee, Gleeson zaten babası ve Hı -hı. abisi de meşhur oyuncu da. Ee, Jack Quaid de Dennis Quaid'le ile Meg Ryan'ın oğlu. Hmm. Böyle bir Hollywood e, asilzadesi diyelim. Evet. E... Ama filmdeki halleriyle pek öyle görünmüyorlar. <gülüyor> e, hoş bir başlangıç yaptıklarını söyleyebiliriz aslında. Unutulmaz. Evet. E, i̇ki kardeşi canlandırıyor onlarda. E, i̇ki ayrı kardeş grubu var aslında hikayede. Ve hep beraber el ele verip bir e, soygun yapmaya karar veriyorlar. E, NASCAR yarışlarını soymak üzere. Evet. Bir de Farah McKenzie'yi unutmayalım bence. Evet. Yani o da e, filmdeki küçük çocuk rolüyle çok çok başarılı. Çünkü zaten onun da başlıyor film. Evet. İlk kareden son kareye. Ee, aile hikayesi ama işte aile soygunu hikayesi. Aile boyu soygun diye galiba zaten Türkçe tagline'ı da çevrildi. Bir yandan tabii bu soygun hikayelerinin daha iyi olanları Amerika'nın şu andaki sosyal durumuna dair de bir şeyler söylüyor. Hani bu insanlar neden o soygunu yapıyor işte... Bu son sigorta kavgalarıyla beraber ortaya çıkan pre-existing condition denilen önceden bulunan işte hasarı karşılanmayan ya da risk yaratan durumlar ortaya çıkınca insanların işini kaybetmesini yani sigortayı kaybetmeyi bırakın işini kaybetmesine kadar varan problemler yaratabiliyor. Böyle bir yerden çıkıyor zaten hani sırf öyle bir aa eğlenceli soygun yapalım değil işin arkasında aslında günümüze dair söylediği bir şeyler de var. Evet, e, Channing Tatum da aslında ilginç bir oyuncu filmin hani başrolü diyebiliriz e, çünkü Channing Tatum'un canlandırdığı karakter e, bir gazim e, aile olarak baktığımızda kardeşi de e, aslında ee, Çanık Tatum'un değil kardeşi Kardeşim, gazi, gazi. Çanık Tatum futbol gazisi, futbol gazisi. Yani ikisi de aslında çünkü Amerikan futbolundaki o sakatlanmalar da zaten e, spor endüstrisinin çok konuştuğu şeylerden biri Amerika'da e, oyuncuların sağlığının riski atacak e, kurallar. Öyle bir esneklikle oynanıyor ve sonrasında ilerleyen yaşlarında çok büyük sağlık problemleri yaşıyorlar. Çok genç yaşta hayatlarını kaybediyorlar. Ondan kardeşi Adam Driver'ın canlandırdığı, Onlar da hoş bir ikili. E, o ise işte her zaman önünde böyle parlak sporcu, başarılı, işte e, milli seviyeye ulaşması beklenen bir abinin gölgesinden çıkabilmek için askere yazılan e, ve bunun sonucunda eee... Kolunu e, kaybeden dirseğinin altında. Elini, <gülüyor> Elini özellikle lütfen. altı çiziliyor. Kol Bütün el. kol değil kolun yarısı duruyor. Kolun haline. yarısı duruyor. <gülüyor> e, dediğin gibi hakikaten e, Amerika işçi sınıfının e, hakikaten çok iyi bir portresini veriyor. Yani o dipten çıkabilmek ya da şey yapabilmek için ya spor ya askere gitmek gibi e, daha işçi sınıfının çocuklarına, gençlerine yönelik şeylerden geldikleri noktada oradan ele alarak oturtunca yani karakterler o kadar sempatik geliyor ki biz hani soysunlar, başarılı olsunlar istiyoruz bir taraftan. Bir de mesela o şeyin e, araba yarışlarının sponsorluk dominasyonu işte her bir yarışın bir şirket adıyla anılması her bir noktada yani filmdeki ürün yerleştirmeden ziyade o yarışların ne kadar bu e, ticaretle iç içe geçmiş olduklarını da ...görüyoruz film boyunca. Adını anmadığımız bir diğer oyuncu da aslında... ...orada çok keyif bir role sahip Seth MacFarlane. Evet. Ee, o da bu sponsorlardan... ...birini canlandırıyor. Evet. Evet, e... çok fazla emri <gülüyor> vermeyelim orada ama hani e, e, bir anlamda kişiselleştirdiği bir bedene büründürdüğünü düşünebiliriz bütün bu sponsorluk e, sektörünü. Evet, filmin bir kötü adamı varsa o bütün sanırım neoliberal sistemi kendinde toplamış olan e, o karakter e, karşımıza çıkıyor. E, ama bunlara kafa yormadan da gayet eğlenceli, keyifli e, bu Sıcak bayram günlerinde e, gerçi serinliyor biraz ama İstanbul'da kalanlara özellikle iyi bir opsiyon olacaktır Lucky Logan. Ben bir de şeyi de söylemek istiyorum daha önce söylemiştik ama filmin e, ana kadın oyuncularından Riley Keough benim son yıllarda çok hayran olduğum bir genç kadın oyuncu e, kendisinin bir diğer özelliği ise Elvis Presley'in torunu olması Lisa Mary Presley'in kızı e, ama hakikaten dedesinin de annesinin de ismini rahatlıkla aşacak ki zaten bir şey yani hiçbir şekilde kendini o şekilde de tanıtmıyor... ...gerçekten çok çok iyi bir oyuncu... ...American Honey ile çok hayran olmuştuk... Evet. Ee, ...Lucky Logan'la da o performansını devam ettiriyor. Evet önümüzdeki yıllarda da... ...onlar biraz birbirine benzeyen roller aslında... ...başka neler yapacak ben de merakla bekliyorum... ...çok da güzel bir kadın... ...bir yandan e, onun verdiği bir aslında getirdiği bir engel de var... Charlize Theron'un monsterla ile aştığı mesela... Ee, ama mesela surat olarak böyle bir İngiliz dönem filmine de uyabilecek bir hali var bir yandan O yüzden belki evet. daha farklı yönlere de ilerler farklı e, oyunculuklarını da görürüz Ama e, şu anda gördüğümüz birbirine biraz de roller e, hepsinde de son derece başarılı Ben bir de bir Bond uzmanı olarak sana şeyi sormak istiyorum Daniel Craig'in buradaki e, performansını Evet, Daniel Craig diğer Bond'ların pek beceremediğini yaptı. Hani başka rollerde de burada hakikaten Bond falan değil, güneyli bir... Banka hırsızı işte kasa hırsızı olarak görebiliyoruz kendini bütün aksanlı tipini her şeyi değiştirdiğinde bence gayet de başarılı. Çünkü öbür türlü e, saçlarını tabii burada e, sapsarı civciv sarısı blonde. <gülüyor> yapmış olmasının da etkisi var herhalde. Çünkü baktığımda e, bir yandan da işte e, dövmeleri falan da kullanarak e, ben bakarken o kadar bond seyretmeme rağmen hiç bond olarak görmedim burada Daniel Krenge. Evet, çok hoş bir dokunuştu. Yani o oyuncu seçimi, oyuncu kadrosu hakikaten çok hoş e, filmin. E, Keith Holmes da e, Channing Tatum'un karakteri Jimmy Logan'ın eski eşi rolünde. O da bir güneyli güzel olarak e, karşımıza... <gülüyor> Evet, İkna edici bu arada, bir performansı var. Güneydeki dediğin gibi işçi sınıfı kadınlarının önündeki opsiyonlar hakkında da çok şey söylüyor. İşte küçük kızı güzellik yarışmasına katılıyor. Daha küçücük işte o 6-7 çocuk yaşlarında çocukların makyaj yapıp e, çıktığı. E, ama hani yırtmak için çok da opsiyonları olmadığını Hı. görüyoruz önünde. Ve hani orada da ayrı bir sömürü sistemi var. E, bütün bunları da biraz düşündürüyor film. Evet Amerika'nın güneyindeki o redneck olarak adlandırılan o taşra kültürünü aslında e, çok güzel anlatıyor. Ama bir taraftan bütün o karakterlerine de belli bir şefkatle yaklaştığı için de e, hani öyle bir e, dolu entelektüel mesafeli eleştirel bakışı değil. Tam tersi onları kucaklayan, onların yanından, onların içinden de konuşan bir film. Macerası, komedisi bol. E, bizim de bu hafta tavsiye ettiğimiz e, film Lucky Logan. Evet, demin çaldığımız John Denver parçası da zaten West Virginia'yı anlatır, film de orada geçiyor. Bir parça daha çalalım ee, Logan Lucky'den, Credence Clearwater Revival'dan, Fortunate Son. Crade Clear Water Revival'dan dinledik Fortunate Son Haftanın yeni filmlerinden e, Logan Lucky'de kullanılan bir parçaydı Filmin müzikleri de çok iyi bu arada Hani Soundtrack albümünü de tavsiye ediyoruz 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor Ve bu haftanın yeni vizyon filmlerini konuşuyoruz bizde. Evet bir diğer filmimiz Özellikle köpek sevenleri çekebilir Megan Levy Sadakat Yolunda Filmin yönetmeni Gabriela Copperthwaite aslında belgesel yönetmeni olarak tanınıyor uzun metraj belgeselci. Bu ilk kurmaca filmi. Başrollerde Kate Mara, Tom Felton, Bradley Whitford, Common ve Edie Falco yer alıyorlar ve gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yapılmış. Oyuncular arasında alı geçmeyen tabii bir de köpek var Rex. Ve ee, Megan adlı genç bir kadın hayatta biraz kayıp vaziyette ve demin aslında e, Logan ailesinden bahsederken sen söylemiştin abinin gölgesinde kalan e, kardeşin kendini ispat etmek için orduya yazılması Irak'a gitmesi. Burada da işte hayatta ne yapacağını bilemeyip her şeyden kaçmak için orduya yazılan genç bir kadın var. Çok da memnun da değil ordu olmaktan. Fakat bir köpeğin sorumluluğu verilince işte bu patlama, Bombayın, mayın için. dedektörü olarak çalıştırılan bir anda hayatı değişiyor onunla beraber. Köpek de biraz sorumlu bir köpek. İkisi de böyle biraz ters tipler, insanlarla pek geçinemeyen tipler ve birbirlerine bağlanıyorlar. Ardından Amerika'ya dönüş yaptıktan sonra köpeği evlat edinmek istiyor. İşte görevi bittiğinde e, sahiplenmek istiyor. Ve bunun için de bir e, hukuki savaş vermesi gerekiyor. Çünkü ordunun malı bir yerde o köpek. E, ve işte son artık çalışamayana kadar yani artık patlayana kadar belki de çalıştırılacak. Onun hikayesini anlatıyor film. Evet e, Kate Mara da son dönemde çok farklı tipte rollerle karşımıza çıkan bir genç oyuncu. E, Burada da e, oldukça başarılı bir performans sergiliyor. E, böyle hayvanlı filmler genelde çocuklara hitap eder. Hani böyle hayvan sevgisi ama hani işin savaş boyutundan dolayı ben birazcık hani çok küçük dinleyicilerimize e, izlememesi gerektiğini düşünüyorum. Hani o konuda da uyarmış olayım. Hani daha ileri yaşlar için güzel bir aile filmi aslında. E, hani... E, bir hayvanla bir insan ilişkisinin ne kadar dönüştürebileceği ikisini anlatması açısından ama hani özellikle savaş sahnelerinin şey olduğunu çarpıcı olduğunu belirtmiş olalım. Evet şimdi bu filmden de bir parça çalalım. İlginç isimli bir gruptan geliyor. A Worth Yelling Start Somewhere. ...Earth Yelling topluluğundan dinledik. Dinlediğimiz parça Start Somewhere idi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de devam ediyoruz. Ve e, Megan ve Sadakat Yolunda filminde kullanılan parçalardan biriydim. E, bu hafta e, iki tane animasyon var. Onun dışında bir, bir tane daha e, yerli film var. Bir de yeniden gösterim var. E, şimdi onlardan bahsedeceğiz. Evet, e, animasyonlardan... İlki Despicable Me 3 e, çılgın hırsız 3 iki tane çılgın hırsız filmi ve bir Minyonlar filminden sonra e, o 3 filmin yönetmenleri bir araya gelip bunu yönetmişler Pierre Coffin ve Kyle Balda. E, orijinal seslendirmede e, aynı kadroyu görüyoruz yine Steve Carell, Kristen Wiig, Trey e, Miranda Cosgrove. Bu sefer Trey Parker eklenmiş onlara kötü adamı seslendirerek. Türkçe seslendirenleri maalesef bilemiyoruz. Evet iki çılgın hırsız filminden sonra biz ilkinde tanışmıştık bu minyonların patronu çılgın karakter guru ile. E, aslında kötü bir adamdı ama e, içindeki iyiliği ortaya çıkartan iki tane küçük çocuk e, bir şekilde onlara evlat edinmek durumunda kalınca... Yepyeni beni maceralara e, yelken açmışlardı. Bir de kız arkadaşı var hani bu arada. İçindeki bütün bu iyi insanlığın çıkmasıyla. Ama Çılgın Hırsız 3'te yeni bir karakter katılıyor kadroya. Evet meğer bir ikiz kardeşi varmış doğumda ayrılmış olduğu. E, Drew ile tanışıyor. Drew'yu duyunca ben zaten ta eski Buffy dizisinden Drusilla'nın e, adı... Olması hasebiyle iyi bir karakter beklemiyorum. Ve tabii o ikiz kardeşin etkisiyle tekrar kötülüğe mi dönsem diye düşünmeye başlıyor. Bir yandan ama sevgilisine ve çocuklara karşı da bir sorumluluğu var. Arada kalıyor. Ruby de yeni bir kötü adamımız çıkıyor karşımıza. Ve tabii ki Minyonlar her tarafta. Herhalde Minyonlar bu dizinin bu kadar başarılı olmasında en önemli etken... Eğer filmleri izlemediyseniz bile böyle ufak sarı yaratıkları etrafta resimlerini, oyuncaklarını görmüşsünüzdür. İşte onlar minyonlar. Ee, çok güzel konuşuyorlar. Şarkı da söylüyorlar. Biz hatta hemen onların şarkısına geçelim buradan. Ee, bu filmde söyledikleri de bir şarkı var. Tiki Tiki babelu. Evet Despicable Me filminin üçüncüsü bu hafta itibariyle vizyona girdi. Çılgın Hırsız 3 filminin müziklerinden bir parça dinledik. Çılgın Hırsız serisinin sevilen karakterleri Minionlar'dan geldi. Tiki Tiki Babi Evet bu hafta bir diğer animasyonumuz daha var ve e, Japonya'dan geliyor. E, fakat Ghibli'den değil genelde Gibli Stüdyosu'ndan e, uluslararası gösterime giren e, Japon animasyon, animasyonları. Bu seferki e, dünya çapında hiç beklenmedik bir e, başarı sağlayan, gişe haslatı sağlayan Kimi no Nawa senin adın. E, Makoto Shinkai yönetmiş e, filmi. E, Böyle, aslında bir gençlik filmi. Ee, iki genç cin hikayesi. Biri e, taşrada yaşayan bir genç kız. E, Mitsuha. E, hayatına hiç memnun değil. E, babası vali olarak çalışıyor o bölgede. Sürekli işte işle uğraşıyor. E, kendisi evde kardeşi ve büyük annesiyle beraber yaşıyor. Ve çok sıkılıyor. En büyük hayali Tokyo'ya gitmek. Orada bir hayat kurmak, maceralara atılmak. Öbür tarafta ise Taki var. Taki ise Tokyo'da yaşayan bir genç delikanlı ee, hem arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ama aynı zamanda çalışması da gerekiyor tabii hayatını sürdürmesi için. Ee, bu iki gencin hayatları bir şekilde karşılaşıyor. Ee, i̇kisi e, ilginç bir biçimde biz aslında bu hikayeyi çok eskiden beri biliyoruz bu Hollywood'da da çok kullanılan e, bir şeydir birbirinin yerine geçme durumu. Evet karşılaşma da değil aslında böyle karşılaşmadan biliyorlar birbirlerini fakat birbirlerinin yerinde buluyorlar e, kendilerini. E, ve tabii aslında birbirlerini de tanımak istiyorlar ama nerede olduklarını bile e, pek bilemiyorlar. E, onların hikayesi hem... Japonya'da müthiş bir gişe asılatı sağladı. Hem de dünyada e, İngilizce olmayan filmler arasında e, gelmiş geçmiş en yüksek e, gişelerden birini yaptı. E, geniş kitlelere hitap etti, sırf bir gençlik filmi olarak sadece genç seyircilere de değil. E, bize de gelmiş olması bu açıdan çok mutluluk verici. Benim şöyle bir tahminim var, birkaç sene içerisinde Hollywood'da bunun e, live action e, çekileceğini tahmin ediyorum. Evet, o dönemki yeni yükselmekte olan e, ergen starlar, her kimse onlar başrolde olarak çok büyük ihtimalle gelir. Oradan da bir parça çalalım biz. E, Red Wimps adlı bir grup yapmış filmin müziklerini e, Japonca. Ardından uluslararası gösterime girdiğinde parçaların e, hepsini İngilizce söz yazıp tekrar e, söylemişler. Biz Japon versiyonundan dinleyeceğiz. Nande Monaiya. たりの逢いたとり あなたたちの言葉が今日は bana, birazcık daha Gelip eliniyle tuttuğum oyuncak 務は喋らないあの子 Moşkusakçe de iyi, kara. Moşkusakçe ato yo. Kiminin içine? Sıkay nano. きあがのクライマ時の Red Wimps'den dinledik. Haftanın yeni filmlerinden... E, ...Japon e, canlandırma filmi... Kimino. Nawa senin adın adıyla bizde gösterime giriyor. Orada kullanılan parçalardan biriydi. Red Wimps yapmış e, filmin müziklerini dinlediğimiz parça Nande Monaya idi. Evet e, bu hafta dediğimiz gibi çok fazla film yok ama ilgi çekici filmler var. E, Logan Lucky'yi uzun konuştuk şanslı Logan. E, senin adın da bu ilginç filmlerden e, Japonya'nın büyük bu seneki sürpriz e, başarılı filmi. Bizde gösterimde geriye kalıyor yerli komedimiz ve yıllar sonra tekrar gösterime giren bir başka film komedimiz bu hafta şansımı seveyim yönetmen Ender Mıhlar başrollerde Cem Gelinoğlu Gökhan Kıraç Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer e, alından da anlaşılacağı üzere şans ve şanssızlık üzerine ee, ...bir hikaye... ...Sebahattin adlı çok şanssız bir... ...adamın öyküsü... Ee, ...üstelik sadece kendi değil şanssızlığı... ...etrafındakileri de... E, ...bir şekilde bulaşıyor, kazalar oluyor... ...işte... E, ...gayet böyle bedensel... ...komedi e, bir kısmı... E, ...ve tabii ki bu hikayelerde... ...sıklıklı olduğu gibi bir gün... ...bu Sabahattin bir kıza aşık oluyor... ...evet ama... ...aşık olduğu kızın... E... Abisinin de yıllar önce ahını almış yani bu şanssızlıklarından dolayı. Dolayısıyla ahını aldığı herkesten özür dileyip bir affedilmesi gerekiyor ve talihinin geri dönebilmesi için. O açıdan aslında böyle e, alkolik Anonymous isimsiz alkolikler falan 12 adım şeyleri işte herkesten zarar vermiş olduğunu herkesten özür dilemek falan gibi biraz onun gibi bir terapi neredeyse yaptı. <gülüyor> Evet ve haftanın yeniden yeni gösterime giren filmi Terminator 2 Mahşer Günü. Üç boyutlu olarak bugün itibariyle sinemalarda. Evet zamanında e, bir artık e, mihenk taşı diyebiliriz herhalde e, James Cameron'ın. Bu filmi 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Ee, ilk filmde tanıdığımız Terminatör direnişçilerin safına geçmişti. Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı... ...onun üzerine yeni bir böyle sıvı e, metal e, formunda yeni bir Terminatör gönderilmişti. Ve o sıvı metal daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi. O e, Terminatörün şekilden şekile geçmesi, arada metale dönüşmesi... E, o zaman müthiş bir şeydi seyrederken nasıl yapmışlar diye e, heyecanla e, James Cameron'ın tam da işte o teknolojiyi bir adım ileri götürme e, filmlerinden biriydi Terminator 2. Niye üç boyutlu olması gerekti bilmiyorum ama büyük ekranda tekrar görebilme fikri fena değil aslında. Benim James Cameron'dan belki de sevdiğim tek film olabilir bu. O yüzden hani e, özellikle bilim kurgu meraklılarına tavsiye edeceğimiz bir film bu. E, hani edebilirim. Bir e, şeyde başrolde tabii Arnold Schwarzenegger'in de Terminatör personasını daha da yerleştirmesi ve bir kahramanı dönüştürmesi açısından önemliydi. Onun dışında e, Sarah Connor ...karakteri üzerinden daha sonra dizilerde üretildi. Yani Terminator serisi oldukça popüler bir seri. Evet, hatta T2 ilk filmden bile daha popüler olmuş olabilir. Hem efektleri yüzünden hem de Terminatör'ün bu sefer iyiler tarafına geçmesi nedeniyle çok sevilen bir film olmuştu. Hani Hem eleştirmenlerin beğendiği hem gişede iyi iş yapan bir film olarak hatırlıyoruz. Terminator 2'yi tekrar görme şansımız var şimdi. Evet. Böylece bu hafta yeni vizyona giren filmlerin de üzerinden hızlıca bir geçmiş olduk. Ee, bir müzik arası verelim. Ondan sonra sinema dünyasından haberlerle devam edeceğiz. Ee, Çılgın Hırsız 3 Despicable Me e, 3 filminde kullanılan Pharrell Williams parçasını dinliyoruz. There is something special. Yeah! Will prevent this man from the connection between these two hands. San dinledik. There's something special haftanın yeni filmlerinden Despicable Me, Çılgın Hırsız 3 filminin parçasıydı, ana parçasıydı. Aslında o filmin de eğlenceli bir santraki var. Genelde Despicable Me filmlerinde olduğu gibi bu haftaki filmlerin bir de böyle bir özelliği var. Hepsinin neredeyse eğlenceli santrakleri de mevcut. Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde en çok konuşulan konulardan biri de bu sene Oscar'ın yabancı dilde film kategorisindeki aday adayları açıklanmaya başladı dünyanın dört bir tarafından. Önce Almanya'dan güzel haber geldi. Fatih Akın'ın son filmi Almanya'nın aday adayı. In the Fade adlı filmi e, bir hayli de e, tartışma da yaratıyor. Başrolünde de Diane Kruger var. Seneler sonra tekrar bir Almanya'ya dönüp e, çalışıyor. E, kocası ve çocukları bir bomba saldırısında ölen bir kadının hikayesi. E, i̇ki şüpheli yakalanınca intikam istiyor bu kadın. E, bir drama, e, gerilimli tarafları da var. İşte mahkeme hikayesi de var. E, ama temelde e, intikam üzerine düşünen bir film diyebiliriz. E, bakalım Fatih Akın son beşe kalabilecek mi? Genelde e, adayların tanınan isimleri olması bir ekstra e, avantaj veriyor e, Oscar yarışında. E, Arka ama her zaman da garanti yok. E, aslında hani ırkçı bir... E, saldırıyı da taşıdığı için. Çünkü Diane Kruger'in canlandırdığı Alman kadının kocası Türk asıllı. Ee, çocuklar da öyle. Ee, Almanya'da bir döneme e, yakın zamanda damgasını vurmuş olan bu aşırı sağcıların e, göçmenlere yönelik e, cinayetlerini ve suikastlerinden ilham alarak yazdı bir film zaten Fatih Akın'ın. Dolayısıyla hani Avrupa'da da ki şu andaki önemli o ırkçılık ve yükselen sağ konusunu da arka planına alarak hikayesini anlatıyor. yani Kruger'in de oyunculuğu ödüllendirildi zaten. Evet öyle Khan'da. bir avantajı da var. Kandan ödülle geliyor. En iyi kadın oyuncuyla geliyor. Yani ilk beş olmasa da ilk dokuza kesin kalır gibi görünen filmlerde. Bence de. Öbür taraftan Türkiye'nin adayı da dün açıklandı. Aday adayım. Ee, Ayla adlı e, film ee, Can Ulkay yönetmiş ee, daha ziyade reklam filmi yönetmeni olarak tanınan bir isim ee, hemen tabi onun akabinde bizde de büyük tartışmalar doğdu çünkü Ayla'yı henüz kimse izlemedi. Filmin daha önce 24 Ekim'de vizyona gireceği duyurulmuştu ama zannediyorum ben e, herhalde e, Kültür Bakanlığı şeyin farkında değil e, 30 Eylül tarihinde Son tarihine kadar vizyona sokmazlarsa Türkiye'de zaten aday adayı olamıyor. Yani otomatikman evet. e, elimine edilecek listeden. E, pek farkında değiller galiba. Evet yani başvuruyu bile aslında yapmamış olması lazım. Daha önce ilan etmiş olması lazım o tarihin. Ben birkaç sene önce o kurulda yer almıştım. Ve bir iki film o nedenle bir sonraki sene tekrar başvurmaları söylenmişti. Çünkü o tarihe kadar e, vizyon tarihi almış değillerdi o kesme tarihine kadar... Burada öne çekmeleri gerekecek ya da dediğin gibi eliminasyon riski var karşımızda. Biz filmi izlemediğimiz için henüz bir yorum yapamayacağız ama teaserları dolaşıyor ortalıkta. Filmin prodüksiyonuyla alakalı da uzun süredir konuşuluyor. Bu medyada da yer almış bir hikaye. Zamanında Kore Savaşı'na gitmiş bir Türk askerinin orada savaş meydanında küçük Koreli bir kızı kurtarması, sonra orada onunla ilgilenmesi, hatta onu evlat edinip Türkiye'ye getirmek istemesi ama Koreli yetkililerin izin vermemesi. Sonra yıllar sonra o küçük kız artık büyümüş bir kadın olarak, şeyle zamanda kendisini kurtarmış olan eski askerle bir araya geliyor. Hikayeleri gazetelere yansımıştım. Ayla bunu anlatıyor. Böyle oldukça dramatik bir film, hem asker, hem işte çocuk şeyler. Oldukça iddialı bir oyuncu kadrosu var. Kültür Bakanlığı'nın da full finansal desteğiyle sponsorlar arasında zaten hani devlet kurumları da önde geliyor. Böyle tam proje film. Aslında bu senenin devlet eliyle yapılmış proje filmi diyebiliriz. Ama bundan önceki proje filmlere nazaran daha yetkin bir işe benziyor. Evet yani belli ki bütçede de bir kısılmaya gidilmemiş e, göründüğü kadarıyla gayet e, seyirciyi de memnun edecek. İşte dediğin gibi savaş da var, çocuk da var bir yapıma benziyor. Evet e, programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. E, kapanışı geçtiğimiz hafta açıklanan bir listeyle yapmak istiyoruz. Evet geçtiğimiz hafta BBC Culture gelmiş geçmiş en iyi ...100 komedi filmini açıkladı... ...bütün dünyadan... ...253 eleştirmenin listelerini topladılar... ...hala nasıl ve neden olduğunu... ...bilmediğim bir şekilde... ...ben de bir liste verdim... Tabii komedi zor bir şey bir yandan. Çok kültürel spesifik, çok kişisel spesifik. Ben kendi listemi ve genel listeyi kendi Facebook duvarımda paylaştığımda mesela altında uzun uzun hani niye şu yok, niye bu yok tartışmaları yapıldı. Ve onlar yapılırken insan o kişiselliği de görüyor. Hani bazilerinin mesela önerdiği filmleri ben komik bile bulmuyorum. Komedi Altında bile değerlendirmem. O yüzden hakikaten çok kişisel listeler. Onların hepsini bir araya getirince de e, ortaya çıkan şeyin aslında herkesi mutlu etmesine imkan yok. Ama aslında ilk ona baktığımızda da güzel filmler var. Aynen. Genel listenin ilk 10'unu önce bir paylaşalım 10 numaradan başlayarak. 10 numarada Buster Keaton'ın The General filmi var 1926'tan. 9. sırada ise Rob Reiner'in This Is Spinal Tap'i. Bu e, rock e, müzikali ile mockumentary'i birleştiren e, bir tür. Evet ilk mockumentary'lerden belki en popülerlerinden. 8 numarada Jacques Tati'nin Playtime'ı. Yedinci sırada ise Zaz olarak da bildiğimiz David Zucker, Jim Abrams ve Jerry Zucker'dan Airplane. Evet bu da o parodi türünün ilk başlangıcı ve hala bence en başında gelirler. Altı numarada Monty Python'ın Life of Brian Beşinci sırada Leo McCarrey'den Duck Soup. Bu da Marx Brothers filmi. Dört numarada Harold Ramis'in Groundhog Day. Dün aslında bugündü. Üçüncü sırada Woody Allen klasiği Anyhow. İki numarada Stanley Kubrick'den Dr. Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Birinci sırada ise e, Billy Wilder'ın unutulmaz filmi Some Like It Hot. Evet. E, sonra bizde de fıstık gibi maşallah <gülüyor> olarak yeniden çevrilen e, Wilder klasiği Marilyn Monroe'lu e, bir numarada. E, mesela benim ilk konumda o film yok hani çok sevdiğim bir film ama bir komedi olarak değil hani genel olarak sevdiğim evet. bir film yani çok güldüren bir film değil. Ee, orada işte bu e, komedinin kişiselliği yine çıkıyor karşımıza. Evet galiba ben de komedi konusunda ne kadar güldüğüme bağlı olarak seçtim e, şeyi. E, ama tabii Melis'le ortak tarafımız ikimizin de hem ortak filmlerimiz var ama bir numaralarımız da aynı. Evet, ilk ona da altı numaradan giren Life of Brian. İkimizin de bir numarasında Monty Python'ın e, dönem filmi diyebileceğimiz e, İsa'nın yan kulübesinde doğan Brian'ın öyküsünü anlatan filmleri. E, onun dışında e, ikimiz de bir paylaşalım ilk onumuzu. Benim on numaramda Ardman Animation'dan e, A Close Shave var. Bende 10. sırada Juzo Itami'den Tam Popo var. evet. Ee... Bazı şeylerde zorlan... Japon sinemasının komedi klasiklerinden. Evet, benimki daha anglo bir liste e, maalesef. E, bazı şeylerde mesela Ardman'dan hani bir tanesini seçeyim dedim. Ya da Woody Allen'dan bir tane, Buster Keaton'dan bir tane. Aynı şekilde 9 numarada Woody Allen'dan Sleeper var. Zelig de olabilirdi ama Sleeper'a karar kıldım sonunda. Ben de Woody Allen'dan e, Annie Hall'u dört numaraya koydum e, farklı olarak. Dokuzuncu sırada ben de Michael Winterbottom'dan 24 Hour Party People var. Evet ben liste yaparken o film aklıma gelmedi mesela. Yoksa A Close Shave yerine o girebilirdi. Sekizinci sırada da Edgar Wright'dan Shaun of the Dead'i koydum. Ben de sekize Edgar Wright'tan Hot fazla koydum. <gülüyor> yani, ya o ya o benim de bir tercih evet. yapmam gerekiyordu. İkisi de çok sevdiğim filmler. 7'de bastır Keaton'ın Sherlock Jr'ı var bende ki generalle onun arasında çok gittim geldim ama Sherlock Jr sinemaya yaklaşımı Hı -hı. açısından bir yandan hani hem evet bir komedi hem de çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum 1924 senesi olduğunu da düşünürsünüz. Sherlock Jr bende 5. sırada. 7. E, sırada ise Armando In The Loop var. E, modern e, politik e, komedinin bence hakikaten ustası. Evet o da çok iyiydi. 10 değilse bir 11'de <gülüyor> olabilirdi bende. Ee, benim 6 numaram da e, Zaz'dan Airplane. Bu analisteye de giren filmlerden. E, bende 6. sırada Mel Brooks'tan History of the World Part 1. O bende ben of... 3 numarada. <gülüyor> Beşincim e, bir animasyon daha Inside Out. Bu birkaç sene önce Pixar'dan çıkan beynin içinde geçen hikayeydi. ...Pete Doctor ve Ronnie Del Carmen yönetmenleri. Dört numaramda yine analistede de yükseklerde yer alan... ...This is Spinal Tap, Rob Reiner'ın rock mockumentarisi. Bende üçüncü sırada Zaz'dan Top Secret var. Ee, o da e, ya ikisinden birini seçecektim. Ya Airplane ya Top Secret deyip onu seçtim. İkinci sırada ise Playtime var, Jack Tati'de. Evet ben... Tati'yi atladım bir şekilde. O da hani film olarak çok seviyorum ama komedi olarak değil belki. Ee, benim iki numaramda Top Secret var ki iki herkesten tek film alıyorum ama onlar üç kişi onlardan iki film alabilirim diyerek hem Airplane'ı hem Top Secret'i. Çünkü hani gençken çok güldüm bu filmlere küçükken hatta çocukken ama dönüp baktığımda hala gülüyorum. Sahneleri hatırladığımda hala gülüyorum. Evet ve ikimizin de bir numarasında Life of Brian, Monty Python ekibinden 1979 yapımı. E, tüm zamanların en sevdiğimiz komedi filmi. Evet şimdi o zaman size biz Monty Python'ın Life of Brian'ın sonundaki şarkıyla deva, e, veda edeceğiz. Teknik Masada Barış'a ve destekçilerimiz Şule Arslan Anadolu'yla Cüneyt Anadolu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Always look on the bright side of life. İyi hafta sonları. İyi seyirler. Cevap mı?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 Always look on the right side of, of life. <whistles> For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a go-in. Enjoy, Enjoy it. It's your last chance anyhow. So always look on the bright.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 nothing, you know what I say? Always Cheer up, old bugger. Right oh, well, give us a grin. There you the are. See, the end of the film. Side Incidentally, side this side record's side available side in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who <whistles> do you think pays for all this rubbish? Never make the, the right money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said they'll never make that money back.